Türkiye inanılmaz bir ülke. We love the pride you have for your country. olduğu gurura hayranız. I will never forget my first Turkish weekend seminar 19 years ago. 19 sene evvel ilk seminleri çok net hatırlıyorum. Hiç unutamayacağım. very exciting. Çok heyecan vericiydi. Many people came from Australia and America. Avustralya'dan Amerika'dan birçok kişi gelmişti. They the business. İşi orada öğrenip buraya gelmişlerdi. Hay Hayalleriyle geldiler ki Network 21 ve Amway sayesinde burada işlerini inşa edeceklerdi. And tomorrow you're going to see our introduction video. Yarın bizim açılış videomuzu seyredeceksiniz. And I was saying to Tanju, where are you, Tanju? That you know Suha and Tanju on the stage on one of the clips. O e, o videoda e, Suhar ve Tanju'nu sahnede göreceksiniz. And I keep this on my intro, our introduction video, permanently because we love Turkey. Türkiye çok seviyoruz ki biz o videoyu oradan hiç çıkarmayacağız. We love your passion. Tutkunuza hayranız. You're strong. You have a desire. Güçlüsünüz, istekli kişilersiniz. And we have Our beautiful daughters with us, Emily and Jessica, who are 15 and 18. I don't know where they are. Emily and Jessica da 15, 18 are 15-18 years old. There they are. Everybody pointing. Burada. You want to stand up and just wave. <laughs> they love being here. Burada olmayı onlar da çok sevdiler. And I think our little one Emily is starting to really like the rules here. There are no rules on the road. <gülüyor> Tür Emily Türkiye'deki trafik kurallarını çok seviyor çünkü bu kurallar yok. Everybody makes own rules on the in the traffic, right? Her herkes trafikte kendi kurallarını yaratıyor. In Australia we tend to obey the rules more. <gülüyor> Biz e, söylenen kurallara çok sadıksızdır Avustralyada. But you know, Istanbul is a very exciting city. İstanbul'un çok heyecanlı bir şehir. But we've also been to Ankara for weekend seminars. Ankara'da da bulunduk hafta son seminer için. We've been to Antalya. Antalya'da da bulunduk. Been to Ankara many times and Istanbul many times. Ankara ve İstanbul'a defalarca geldik. So we really. Burada olmayı gerçekten çok seviyoruz. Actually in 2009, esasında 2009'da, Carl had his birthday at the weekend seminar. günü hafta sonu seminerindeydi. In Ankara, remember going to dinner with Azel and Ali. Azel ve Ali ile yemeğe gitmiştik. Celebrating his birthday. kutlamıştık beraber. And this time. In July, bu kez Temmuz ayında. On the of July was Carl's birthday again and we were flying back to Istanbul this time. Ee, Carl'ın yaş gününe ve buraya uçuş sürecindeydik bu kezde. So we we love to come here. Buraya gelmeyi çok seviyoruz. Look at your faces. Yüzlerinize bir görebilseniz. I look at these beautiful smiling faces. E, büyük gülücüklü yüzler var. And I know the reason you're here is because in your heart, some of you would like to go platinum, emerald and diamond. Is that true? Burada olma sebebiniz bence e, yeah. züm, e, platin, zümrüt ve elmas olmak. Are you prepared fight for it? Onun için e, savaş vermeye, çabalama hazır mısınız? Soru bu. Am I remembering to? Yes. Yep. So <gülüyor> ben de çok sabırlı. Ben kaptırıp gidiyorum, durmuyorum da onu. <gülüyor> anyway, he took us out. We had a good time yesterday. Dün Bay keyif aldığımız bir gün geçirdik. And today I was telling the ELCs. Bugün, bugün GLK'lara söyledim. Cuz Suha wasn't available today. He wasn't too well, but he's recovered. Uh, dün biraz zehirlendim de... Uh, bugün he loves önce, talking about himself like this. <gülüyor> yeah, he hates ke it. Kendi hakkında like. konuşmayı <gülüyor> sevmiyor. Uh, and we rang, my husband Carl rang um, Ümit'in Sevgi. Uh, Carl Ümit ve Sevgi'yi aradı. And he said, who could we... if Do you have anybody in your downline that could maybe take Emily and Jesse into Istanbul? Şah, uygun olmadığı için Emily kızlarımızı İstanbul'a gezdirecek tanıdığım biri var mı grubunda diye. They were going to go on their own. Kendi başlarına şehre inmeyi karar vermişlerdi. İstanbul can be a bit scary. İstanbul ürkütücü bir şehir bence. And of course, I know what was more scary. daha ürkütücü olduğunu hala emin değilim ama. Them going on their own tek başına gitmeleri mi O going with the two 21 year old guys that sent. Ümit'in gönderdiği iki tane 21 yaşında yakışıklı erkek çocuğuyla mı? In their car. Onların arabasından. <gülüyor> But they're safe because they're here. <gülüyor> yani güvende olduğundan zaten burada. Sonuç... And that's the relationship we have. İşte ilişkiler böyle oluyor. That we trust any one of these leaders with our bu önümüzdeki liderlerle bizim için çok önemli olan kızlarımızı güvenebiliyoruz. And I hope that you feel the same about your upline. Benim dileğim de umarım sizde aynısını üstatınız için hissediyorsunuzdur. Because one thing I know, we only have one upline. Şunu biliyoruz ki sadece bir tane üstatınız var. And sometimes our upline is not active. Bazen bizi sponsor eden kişi aktif olmayabilir. And we work with the next upline, isn't that right? Onun bir sonraki çalışabiliriz. But somewhere in your line of sponsorship, ama sponsor katınızın herhangi bir yerinde. Ön sırada veya ikinci sırada sizin isminizi bilen kişiler olabilir. They know the name of your children. Çocuklarınızın ismini bilirler. They know what you do for work. Ee, hangi dalda çalıştığınızı bilirler. They know your dreams because you've shared your dreams. Eğer hayallerini paylaşıyorsan senin hayallerini bilirler. And they are the people to work with. İşte onlarla çalışmalısınız. And in Australia, like in Istanbul and Ankara and, you know, in the whole of Turkey. E, Türkiye'de olduğu gibi, Avustralya'da da. Network 21 has been for 20 years now. E, Network 21, 20 seneden beri var. Amway has been there for 53 years. 54 years. E, 54 seneden. In USA and 44 years in Australia. Amerika'da 44 en... years, that's a long time. Amerika'da 53, Avustralya'da 44 yıldan beri Amway şirketim var. And of course when I joined the business Amway was already 15 years in the market. Ben e, Amway işine girdiğim zaman Amway zaten 15 seneden beri e, bizim ülkemizde faaliyet gösteriyordu. So here's the question. İşte soru şu. This is the beginning of the beginning really for Turkey. Esasında başlangıcın başlangıcındayız Türkiye için. Because in Australia we're still growing. hala büyüyoruz. We have second generations coming through. Şu anda ikinci nesiller işi kurmaya başladılar. The whole population in Australia is 22 million just slightly bigger than the population in Istanbul. Toplam nüfusu 22 milyon bile değil. Neredeyse İstanbul'un nüfusuna eşit. The population in Ankara is the same as Sydney, Australia. Ankara'nın nüfusu Sydney'nin New South Wales So there is so much potential. Potansiyel çok çok yüksek. The question is when you make the decision Soru when you verdiğinizde ve partner with your line, ve ortaklığa girdiğinizde can dört 4 ay içinde odaklı kalabilecek misiniz? And we believe you can if you decide. Eğer karar verirseniz bunu yapabileceğinize biz inanıyoruz. Bugün neden neleri konuşalım sizin üzerine düşündük. Ve the best thing for us to talk to you about is how to move from Leaders Club to ELC. Ee, biz de şunu düşündük. Lider kumdan GLK'ya gitmek en doğru şey olacaktır herhalde. Eğer bunu bir kez yaparsanız bunu kopyalayarak 121'e so, gidebilirsiniz. Birkaç tane e, diye var, slide'lar var. Which will keep me on track so you can hear from my husband. <gülüyor> When I look at that photo of Jim and Nancy Dornan. Bu resme baktığım zaman Jim ve Nancy Dornan'ın resmini. I think back oh, 20 how many? Years? 23 years, 24 years. sene evvelsine geri dönerim. see when I was a young secretary. Ben genç bir sekreterken driving in the streets of Sydney. Sydney'in sokaklarında arabamında geziyordum. I heard this CD. Onların CD'sini dinledim. Then I remember Amy brought Jim and Nancy to Australia. Avustralya'ya getirdi. This was before Network 21. Bir evvel. And we fell in love with them. Onlara aşık olmuştu dediğimizde. Their belief their expectancy. Onların beklentileri, inançları. Nancy's love of people. Nancy'nin insanlara olan sevgisi. Her sense of humor. O, onun esprili, esprili yaklaşımları. I connected with that. I think you connected with them too. Onla hemen bağ kurabildim. And you see, big, uh, big dreams and big visions start very small. E, büyük vizyonlar ilk, ilk etapta ufak vizyonlarla, ufak e, hayallerle başlar. And Jim and Nancy tomorrow. Yarın Jim ve Nancy'doğrundan bahsedeceğim. Network Twenty 21 global 21'in global e, açılımının ilk başlangıçlarından. Because today I tell people at our open plans. E, bugün açık planlarda biz e, anlatırız. Because of Network 21 and the system we have around the world. Network 21 ve Network 21 dünya çapında olduğu sistemden dolayı. can send a text message. Herkes bir kısa mesaj ile. Right now, şimdi and someone in Indonesia, Philippines, South Africa, anywhere in Europe, Australia could be looking at this business at a business preview. Endonezya'da, Filipinler'de, Tayland'da, Avustralya'da, Güney Afrika'da herhangi bir yerde bu iş fırsatını görme şansına sahip olabilirler.